Ben farz edelim her gün bir cüzük okuyorum. Devamlı buna alıştım. Her ayda bir hatim yapıyorum. Ya da iki ayda bir hatim yapıyorum. Daha fazla sevap istiyorum. Kulüvallahu ahad. Üç defa okuduğum zaman zaten bu sünnette sabahın zikirlerinden ve akşam zikirlerinden okunacak. Üç defa okuduğum zaman sanki Kur'an-ı Kerim'i okudum sevabını kazandım. Akşamda da okuyunca sanki aynı sevap kazandım. Kur'an-ı Kerim'i okuduğum gibi. Öyle sevap kazanırım. Yatmadan önce kim günde üç defa hatim yapabilir? Bu kadar sevap kazanabilir. Allah Azze ve Celle bize böyle kampanya verdi. Tekrar bu kelimeyi kullanırım. Çünkü bu kelime kulaklarımıza güzel gelir. Üç defa Kur'an-ı Kerim okuduğum gibi sevap kazanırım. Burada bitti mi? Bitmedi. Daha insan sadakaları çok seviyor. Sadakaların sevabı acayiptir. وَالْعَبْدُ فِي ظِلِّ صَدَقَةِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ İnsan kıyamet gününde güneş insanlara yaklaştığı zaman onun sadakasının gölgesinde olur. O zaman ne kadar insan sadaka verecek? As اَصْصَدَقَةُ تَدْفَعُ bela, Bunlar hadisler, hadis-i şerifler. Sadaka belayı ittirir. İnsana bir bela geliyor. Gidiyor yola bir dert ona gelecek. Bir muşkilet, bir eziyet, bir kavga. Daha önce sadaka verdiyse bakarsın Allah ona. Uzaklaştırır. Tabi haberi olmaz. Böyle olacaktı bana. O sadaka'yı verdi gitti. Sadaka'nın sevabı acayiptir. Mana kısa min sadaka. Peki o kadar sevap vardır ama şimdi para verirsem burada orada param bitecek. Peygamber Efendimiz bizde güzel haber veriyor. Senin paran eksilmez sadakadan. E ben sayıyorum eksiliyor. Hayır benim saymam başka gerçek hesap başka. Ben saydım eksildi 100 lira. Peki ödemeseydim bunu? Oğlum hastalanacaktı. Gidecektim. 100 lirayı ödeyecektim onu. Yani gidecekti. Hesap sonuçta yarın aynı olacak. Ya da bir şey satacağım. Fazla para gelecek. 100 lira fazla gelecek. Ben sadakayı verdim. Geldi başka yerden. Ama benim hesabım, aklım bunu anlayamıyor. Ben ertesi gün Bin lira kazanacaktım, 1.100 kazandım çünkü dün yüz lira sadaka verdim. Ben diyorum 1.100 kazandım. Demiyorum şu, Allah bilir, ondan 100 lira dünün parası. Peki yine insan daha fazla sadaka verecek. Bizim dinimizde bazı zikirler sadaka gibi geliyor. Kimse ilah ilahe illallah vehdahu la şerike leh mulk ve hamd. Ve ala kulli şeyin kadir. On defa söylerse, Sanki bir insan İsmail aleyhisselam e, neslin dem satın aldı azad etti Allah için. Bundan daha büyük sadakalar ne bekliyoruz? Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize diyor bir günde yüz defa söyler, söyleyen insan. Sanki on kişi böyle satın aldı azad etti, bir de e, yüz sevabı olacak, yüz günahı da silinecek. Peki insan yani. Günahlarımız çok. Böyle istiyoruz bir şey. Bol bol günahları silsin. Bunlar hepsi kampanya gibi diyorum. Allah'ın rahmetinden her şey en son üçte birinde e, ne diyeyim? Mükafatını veriyor. Yani baksak senede 12 ay en son üçte birini var. Ramazan ayı var. Bir de hac var. İslam şartlarından iki tanesi Senenin en son üçte birinde oluyor. Ramazan'ın en son üçte birinde şu 10 gün gelen 10 gün bize. Onların içinde en son üçte birinde gece şey Kadir Gecesi. En çok ayın 20'sinde tahmin ediliyor. Eee gecelerimize baksak. Peygamber Efendimiz diyor, "Yenzilu Rabbuna ila sema'i dunya fi's sulus'il ahir min kulli leyleh." Her gece en son üçte birinde Allah Azze ve Celle birinci semaya iniyor. İnsanlara soruyor. Hel min sa'ilem fe Bir isteyen var mı ona vereyim? Hel min mustagfirin fe agfir Kimse istiğfar çeken var mı affetmek Allah'tan isteyen var mı ona affedeyim? Her şeyi de baksak, subhanallah. Hatta haftamıza baksak en son üçte birinde ne var? Juma günü, iman edenlerin e, bayramı, bir de perşembe günü, oruç tutuyoruz, sünnet. İnsan senenin boyunda günahlar yapıyor bir bakıyoruz. 12. ayda şu Arafa gününde, yani sene bitişine kadar sadece 20 gün kaldı. O günde bütün senenin günahlarını affeder Rabbimiz. O günde oruç tutarsa, yani bu hacı olmazsa haciler tabii daha başka o günde, arafa gününde hepsi oradalar, ama kimse hacı gitmediyse, şu günde oruç tutsun o kadar sevap kazanabilir. Kardeşler şimdi e, konumuz ya da konumuzun özü Ramazan için konuşuyoruz. Şu on günde insan birincisi. Kadir gecesi kaçırmamak için hiçbir gün şu gece namazını kaçırmasın. Teravih namazını. Kimse daha fazla kılabilirse kılsın. Ee, gecenin sonunda iki kat daha fazla kılabilirse kılsın. Bu birincisi. İkincisi dua etmek, onu çoğaltalım. Allah Azze ve Celle en çok sevdiği ibadetlerden dua etmek. Çok sevdiği bir ibadet bir de dua etmek yani çok kazançlı bir şey. Ben şaşırıyorum. Karşılıksız bir şey. Yani farz edelim ben burada oturuyorum. Bir ne diyeyim? Bir zenginden istersem Bu kadar bana ver diyorsan. E, karşılığı nedir diyecek bana. Hangi iş bana vereceksin bunun karşılığını? Ama Allah'tan isteyince karşılığı yok. Ya Rabbi bana ver. Ya Rabbi bana affet. Ya Rabbi cennetimi istiyorum. Ya Rabbi ya Rabbi. Allah demiyor bana karşılığı nedir? Allah beni seviyor ondan isteyince. Allah'tan isteyince insan bu çok büyük bir ibadettir. Allah ona sever ve verir. Ya istediğini dünyada verir ve ahirette duanın sevabını alır. Ya da dünyada istediğini vermediyse ahirette daha fazlasını verecek bir de duanın sevabını verecek. İnsanlardan isteyince insanlar senden kaçarlar. Devamlı iste iste iste O bu insandan kurtulmuyoruz ya. Devamlı istiyor istiyor. Bakarlar Ama Allah'tan istemeyince Allah seni sevmez. İnsanlardan isteyince seni sevmezler. Allah'tan istemeyince Allah seni sevmez. Allah'tan istememiz lazım. Şimdi bu en son 10 güne bir ne dediniz teknik yapalım. Bir teknik yapalım. Güzel bir hikaye var. Bir şirket hangi ülkede Avrupa'da unuttum büyüyor. Elektronik şeyleri satıyor. Büyüyor büyüyor. En son 150. şubeyi açınca bir yarışma yaptı. Şu yarışmada dediler kimse kazanacaksa ona 150 saniye verecekler. Girecek şu şubeye 150. şubeye. İstediğini alabilir 150 saniye içinde bedava. Şu yarışmada bir genç kazandı. Gitti. Gitti. Tabii yüz elli saniyesi var. Yani alıyor o birinci saniye, ikinci saniye. Bunlar mesela bin liralık şey aldı ya da bir liralık şey aldı. Farklı ama bir saniye kaybetti. Şu genç girdi, sanki o eşyal eşyaları o eliyle yerleştirdi gibi graflarda. Çok hızlı bir şekilde en kıymetli şeyleri alıyor, taşıyor. kaldırıma koyuyor dışarıda, bu onun oldu, çıkarttı dükkandan giriyor çıkıyor giriyor çıkıyor 150 e, saniye hiç durmadan çok kıymetli şeyler çıkarttı 29 küsur 1000 euro fiyatları çıktı 150 saniye de o kadar şeyler çıkarttı sonra 150 saniye bitti deyince ona çıktı onların yanında oturdu böyle yorgun ne dedi dedi planım ya da tekniğin güzel çıktı oturdu dinlendi sonra gazeteciler geliyorlar soruyor dediler Dilan'ın neydi tekniği neydi? dedi. Ben yarışmaya girdiğim zaman her gün bu şubeye giriyorum. Bakıyorum fiyatlara. Hangisi en pahalı? Hangisi çok hızlı satılır? Hangisi? Devamlı çalışıyordum. Şu yarışma ne kadar sürdü? Bir iki ay. Şu iki ay içinde girip çıkıyor, ezberliyor. En son günde geldi, baktı her şey yerinde, yerinde mi değiştirdiler? Sonra kazandı. Girdi her şey hemen yerinden alıyor. Şimdi bir sual sorayım. Bir adam iki ay koşturdu, bakıyor, inceliyor. Bir teknik yaptı şu 150 saniye için, 30 bin euro için. Peki bir Müslüman, bir cennet için, şimdi bu günleri, bu günler için bir teknik yapmayacak mı? Yani bir birimiz tek başında oturmayacak mı, düşünmeyecek mi? Ne yapayım bu on günde? Yani öbür günler gibi geçti mi, geçsin mi? Bir gün oturduk, muhabbet ettik, bir gün bilmem ne, bir gün televizyona seyrettik, bir gün... Televizyona seyretmek caiz mi? Bilmiyorum. Ne kadar günahlara giriyoruz? En hafif şey müzik duyması. Bu günah bir şey, bizim hayatımızda helal gibi oldu. Artık bunu düşünmüyoruz, sormuyoruz, duyduk mu, duymadık mı? Kadınlara bakmak haram, erkek bakmayacak. Şimdi lan konuşursan hemen sana cevap veriyor. Yok yok yok, ben şu pis filmlere seyretmiyorum ya da pis. Ya pis olanlara değil, kadınlar televizyonda örtülü çıkarsa bir bakmayacaksın onlara. Sahabenin kadınları hepsi örtülüydü, Allah emir verdi kadınlara bakmayın. Örtülü kadına bakmayacaksın, şimdi biz açık kadına baksak suç görmüyoruz. Peki biraz bir hesap kendimize vermeyecek miyiz? Biraz dönmeyecek miyiz kendimize, dinimize? Tekrar yani bir bakış yapmayalım yapmamız lazım değil mi? Bir oturalım kendimizle. Ben şu 20 günü nasıl geçirdim, ne kadar kaybettim, ne kazandım? Kalan 10 gün içinde ne yapacağım? İnsan bir yazsın, bir şey yani ne diyeyim proje yapsın, plan yapsın, program yapsın. Ben yatsı namazından sonra teravih kılacağım. Kıldıktan sonra mesela bu kadar Kur'an-ı okuyacağım. Tefsirden bunu yapacağım. Çocuklarla oturacağım. Ufacık bir nasihat edeceğim çocuklarıma. Bilmem ne şunu bunu sahurdan önce bunu yapacağım. Doldursun bir gecesi. Mecbur yatacaksa ertesi gün işi varsa bu kadar saatler yatacağım. Bu kadar ibadete kal bırakacağım. İnsan ibadetini az görmesin. 5 dakika bile olsa böyle temiz kalsın. Allah'tan korksun, bir düşünsün, dua etsin, onu az görmesin. Bazen bir kelimede insan cehennemden kurtulur, cennete girebilir. Vaktimizin çok kıymeti çok büyüktür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu hadiste Ukasha hadisi dediği zaman 70 bin cennete girecekler hesapsız falan Ukasha radıyallahu anh sahabelerden Çıktı dedi ya Resulallah bana dua et onlardan olayım. Dedi sen onlardansın. Başka bir tane çıktı dedi ya Resulallah bana dedi hayır. Ukaşe senden önce söyledi. Şimdi ben soruyorum bunların aralarında kaç saniye var? Saniyeler var. Şu saniyelerde birisi cennetin ehlinden oldu. Bir de hesapsız öbürü acaba cennetlik mi, cehennemlik mi, sevabı daha çok mu, günahları mı? Bitti. Onun için Allah Kur'an Kerim'de diyor وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ Rabbi'kum". Allah diyor acele edin Allah affetmesine. Demiyor Allah'tan affetmeyi isteyin. Acele edin. Yani insan vaktinin kıymetini bilecek. Şimdi ben yaşıyorum 5 dakika sonra acaba ölülerin arasından mı olacağım yoksa hayatta olacağım. Şu 5 dakikada ne kazanabilirim ne yapabilirim. el, el Basri bir günde böyle bir mezarda mezarın önünde duruyor. Yanındaki adama sordu, dedi bu kabrinin sahibi dünyaya çıkarsa şimdi Ne yapar, ne tahmin edersin, ne yapabilir? Şimdi muhakkak Herkes bizden ne düşünecek? Demeyecek valla Top oynayacak ya da şey bilmem hangi takım Ona alkışlayacak, Neden? ne diyorlar buna? Taraftar, taraftar. Taraftardan ha, Taraftar olmayacak falan takıma Yoksa yarış arabasını alacak oynayacak Olanlarla yarış yapacaklar bilmem herkes diyecek Allah Allah'a dönecek iki rekat kalacak neden çünkü kabre girdi şu hayatı gördü yeni hayat cehennemden bir çukur yoksa cennetten bir bahçe cennetten bir bahçe olursa daha yüksek makam istiyor cennetin güzelliğini gördükten sonra cehennemden bir çukur olursa kurundan kurtuluş istiyor cennetin ehlinden olmak istiyor hemen döner kendine Zikir etmeye, Kur'an-ı Kerim okumaya, sadaka vermeye, namaz kılmaya. Yani he, herkes böyle diyecek. O adam böyle dedi, dedi muhakkak kabirden çıkarsa 5 dakika ona verilirse, 2 rekat namaz kılarım. 2 ay verilirse bir hacı yetişirim, bilmem. Evet. Dedi peki, o öldü, çıkarsa diyoruz, zaten sen dışarıdasın dedi. Ne demek zaten sen dışarıdasın? O çıkarsa 2 rekat kılacak. Sen neden kılmıyorsun? Sen zaten hayattasın. Şimdi ölürsen deriz çıkarsa iki rekat kılacağım. Peki zaten vaktini kazan. Şu iki katkıl, kıl. Huzurlu kıl. Kalbin Allah'a bağlı olsun. Kılarken insan bir Allahu u Ekber diyor. Selam verinceye kadar ne okuduğunu bilmiyor. Bazen Fatiha'dan sonra Acaba Tebbet-i Yeda Ebilab okudu mu? Kulu allah bilmez. Selam verirken diyor ne okudum ben Allah bilmiyorum Allah kabul etsin. E Allah kabul etsin. Farzının e, sorumluluğu düşer. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ليس لِلْمَرْءِ min صَلَاتِهِ illa مَا عَقَلَ İnsan namazından ancak ne anladıysa onu kazanır namazından. Sevap olarak. O kadar namaz kılıyoruz, kılıyoruz, kılıyoruz. Hepsi sevapsız geçiyorsa kıyamet gününde terazide ne bulacağız biz? Günahlar yazılıyor, ağır oluyor. Sevaplar bir tek kurtuluş cehennemden. Heh, namazın yani farzını yaptı, silindi. Yani sorumluluk silindi. Kalmadı sorumluluk. Peki sevap nerede? Öbür ibadet, öbürü, öbürü, öbürü. Onun için şimdi herkes bizden bu bugün otursun, şu planı yapsın şu günler için. Kadir gecesini kaçırmayın. Otuz bin kat sevap. Hayru min elfi şehr bin aydan daha fazla iyidir. Şu geceyi kaçırmayalım. İnsan, herkes bizden bir şey yapabilir bu gecede. Sonra ikinci şey vardır. İnsan imamın arkasında kılıyorsa. İmam yerinden hareket edinceye kadar eğer yerinden kalkmazsa ona bir sevap yazılır sanki sabaha kadar namazın içindedir. İmamdan önce kalkarsa ne kıldıysa sevaptan onu kazanır. Onun için. Şimdi cemaat kıldık mı? İmam yerinden kalkıncaya kadar herkes yerinde otursun. Zikir etsin. Tesbih etsin. Üçüncüsü, Peygamber Efendimiz diyor, insan namazdan sonra yerinde ne kadar kaldıysa, hareket edince kadar yerinden melekler ona istiğfar çeker. Ne zaman yerinden kalkarsa melekler giderler. Farzdan sonra devamlı bir oturalım, insan hemen kalkmasın. Namazın zikirlerini söylesin. Onları bitirinceye kadar, yani elhamdülillah belki beş dakika oturmuş olur, melekler şu dakikayı, dakikada ona istiğfar eder. Şu vakit kazanır vakti. Melekler ona dua ediyor, bir de kendisi de dua ediyor. Yani az bir sevap değildir, büyük bir kazanç. Kardeşlerim, şimdi bu yolda devamlı söylüyorum, bir tek bu on gün için değil. Şimdi biz bir imtihanın içindeyiz. Bir imtihanın içindeyiz, içindeç. Şu anda içindeyiz. Ne zaman evraklar kapanınca ne aklına gelirse dersin, o ilk kelime daha yazarım, bilmem ne kazanırım. Şu kelimeyi yazamazsın. Yani bir ibadet bu kadar olursa onu tamamlayamazsın. Vallahi insan insan la ilahe illallah demek istiyorsa bir nefes istiyor bu. Eceli biterse şu kelimeyi söyleyemez. Parayı cebinden çıkartacaksa birisine verecekse elini uzatıyor çıkartmaya öldü. Parayı çıkartamayacak. O kadar yani ufacık bir iş yapacaksa yapamaz. Onun için Allah'ın affetmesine acele edin. Rabbimiz bize diyor. Acele edelim. İnsan bir iyilik yapacaksa demesin yarın nasıl olsa oraya gidiyorum o zaman veririm. O zaman yaparım. Yok şimdi gitsem e boş boşa mı Hayır, boş boşa değil kardeşim. Sen bir iyilik yapmaya gidiyorsun. Her adımda Allah sana sevap veriyor. Hiçbir şey boş boşa değil. Yeter bir an önce. Yeter acele ediyorsun iyi amel yapmaya. Yani Allah'ın ayeti emrettiğini yerine getiriyorsun. Onun için kardeşlerim, şimdi bir tek böyle yani konuştuklarım insan böyle ne diyeyim? heyecan içinde yaşasın diye böyle keyif içinde yaşasın diye böyle günlerdeyiz düşünsün diye konuşmuyorum. Gerçekten söylüyorum. Herkes kendine bir program koysun şu on, şu on gün içinde. Bir de e, bayram da o da ibadettir. Şimdi bu, bu Müslümanların bayramı. Yani biz bu bayramda ne kadar böyle sevinç gösterirsek, mutluluk gösterirsek bu bize ibadettir. Çocukları ne kadar mutlu edersek ibadettir. Bir de önemli bir şey var. Rahim, İnsan akrabalarıyla ne varsa böyle küsmet falan şimdi fırsattır. İnsan gider ziyaret eder bilmem ne Rahim yapar. Bir de Ramazan'ın manasını yerine getirir. Müslüman insan bütün hayatı ibadettir. Yani keyf sürmeye gidince eğer Allah'ın yolunda olursa o da ibadettir. İşe çıkınca eğer niyeti iyiyse, günah yapmıyorsa işinde ibadettir, sevap kazanıyor. Hayatımızı böyle çevirelim. Valla ibadet bitti, kesildi, şimdi işe gidiyorum. Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor insan çarşıya girerken böyle böyle söylerse böyle sevabı vardır. Sen bir ibadete gidiyorsun gibi. Şunları söyleyince sevap kazanırsın. İşe başladın mı Niyetin ben helal lokma getireceğim çocuklarıma, eşime o da sevaptır. Satmaya başladın üç üçkağıtçılık yok, yalan yok bilmem ne o da ibadettir. İnsan evinden çıktı dönünceye kadar sevap kazanıyor. Namaz vakti oldu başka sevap, başka çeşit ibadet. Ondan sonra çocuklarla oturdu bir nasihat etti çocuklarına falan başka ibadettir. Tekrar söylüyorum şimdi nam namazın vakti yaklaştı. Şimdi buna hazırlanalım. Bugün birinci gün şu on günden geliyor bize. Kadir gecesi bugün de olabilir. Yarın ondan sonraki gün hangi günde Allah bilir? Allah onu bize gizledi. Hadislerden hocalar tercih ediyorlar. En çok en büyük ihtimal aynı 27'sinde. Ondan sonra tek günlerde 21, 23, 25 ona kadar. Ondan sonra kesinlikle şu günlerde çıkmazsa öbür günlerde çıkacak. Yani şu şu 10 gün içinde muhakkaktır. Şu 10 günü kaçırmayalım. Gayret edelim ibadet etmeye. İstiğfar çekmeye. Tövbe etmeye. Herkes günahlarını hatırlasın. Allah Azze ve Celle bazı ayetlerde diyor insan tövbe edince günahlarını Allah Azze ve Celle sevabı çeviriyor. Bazı ayetlerde Allah diyor affediyor. En az şey affetmek az değildir. Düşünelim bir insan borçludur. Büyük borcu varsa. 200 bin, 300 bin düşünüyor. Nasıl bunları ödeyeceğim? Nasıl bu borca girdim? Nasıl? Bir malın sahibi geldi o ne diyor. Böyle böyle yaparsan bütün borcunu silerim. İnsan onu yapmaz mı? Allah diyor. Tevbe edersen, bana dönersen. Ey kulum pişman olursan bir de kendine söz verirsen bir daha bu günaha dönmeyeceğim. O kadar kolay bir şey. O kadar kolay bir şey ama gerçekten samimi olsun. Bunu yapınca insan silindi. Gitti, temizlendi. Allah Azze ve Celle merhameti ne kadar büyük. Şu insana sıfır getirmiyor sıfıra. Şimdi ben borçluyum, günahlarım çok, sevabım az. Allah Azze ve Celle beni sıfıra getirmiyor. Sevap, günah silindi. Tekrar yeniden başla. Hayır. Bir tek günahları siliyor Rabbim. Sevaplar kalıyor. Allah Azze ve Celle o kadar fırsatlar bize veriyor. Sonra bir insan cehenneme girerse ne kadar bu insan bilmiyorum onun hakkında netice. Ne kadar kaybeden birisi diyeceğim. Yani bu ömür ona yetmedi mi düzgün bir tövbe etsin diye. Bu ömür ona yetmedi mi istiğfar çeksin, Kur'an Kerim okusun, ibadet etsin cennete gitmek için. Allah Azze ve Celle sevabı o kadar bol bol veriyor. Bir hasan insan yaparsa Allah meleklere emir veriyor. On kat yazılsın. Bir günah yaparsa bir kat. Bir kat değil. Bir günah yazılır. Katlar yok. Allah Azze ve Celle o kadar bize veriyor. Sonra kıyamet gününde Resulullah Sallallahu Aleyhi sellem diyor. 999 kişi cehenneme girer. Bir kişi karşısında cennete girecek. İnsan gerçekten ne kadar nem kur? İlk nankorluğu kendine. Kendine ateşi seçiyor. Ateş bu dünyada birisine derlerse seni idam edeceğiz yakarak ne kadar kötü bir şey. Ama ölecek bu. Cehennemde ölmek yok. Devamlı yanacak, yanacak, yanacak ölüm yok. Bunun karşısında daha ölmedik. Öldükten sonra insan bir şey yapamayacak. Valla çocuklarını diyemez. Biraz sadaka verin benim için biraz dua edin benim için onu da söyleyemez yapamaz şimdi daha hayattayız hayatımızı kazanalım ibadetlerimizi arttıralım kalplerimizi temizleyelim en önemli ibadetlerimiz ne kadar çoksa kalbimiz siyahsa şunların faydası yok ihlas olacak e, dürüstlük olacak Allah emrettiği gibi bu ameller olacak sonra insan e, ne diyeyim Allah'a zilletle bu amelleri yapacak. Böyle Allah'ın önünde olacak. Vallahi böyle minniyet ediyor gibi. Ben böyle yaptım, böyle yaptım. Yine amelleri kabul edilmez. Ve sallallahu aleyhi ve sellem.